Ve üzerinde katrandan biri elbise vardır. Babasına der ki, Ey babacığım neden üzerinde cehennemliklerin elbisesini görüyorum? Babası şu cevabı verir, Yavrum nefsim beni cehenneme sürükledi. Ey oğlum nefsinin hilesinden sakın. Şairin biri şöyle der, Başıma dört bela sarıldı.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 İlim silahım, günah hüsranım ve şeytan düşmanımdır. Asla onun isteklerine boyun eğmem. Ehli marifet bir zat şöyle der. Cihad üç kısımdır. Birincisi kafirlere karşı yapılan cihad. Bu açıkta yapılan, gözle görülebilen cihattır. Şu ayette bu cihattan bahsedilir. Onlar Allah yolunda cihad eden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 ...biz yollarımızı gösteririz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Cihadın en faziletlisi nefsi terbiye etmek için yapılan cihattır. Sahabi-i kiram kafirlerle savaşmaktan döndüklerinde... ...küçük cihattan büyük cihada döndük derlerdi. Onlar nefis, heva ve şeytana karşı yapılan cihadı büyük cihad olarak isimlendirdiler.